الرحيم باسمه ورسوله احمده الله فلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والأرواح إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله أقوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Oman yut'u Allah ve Resulü fakat faze fawzan azima amma ba'd fa in asqa kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem wa umur muhdathatuha wa yani arkadaşlar en son namaz ile ilgili hükümlerle alakalı olarak nereye değinmiştik? Hangi konuyu almıştık? Selam. Selamete indik. Ezanla alakalı Değindiğimiz hususlar oldu. Öncelikle dedik ki ezanın hükmü nedir? Far, farzı kifayedir dedik. Evet, evet. Farzdır dedik. Farzı kifayedir dedik. Ezanla alakalı yapılan bazı hususlara, yanlışlara, bilatlere değindik. Bunlardan e, sonra sabah ezanında Hayyya Alel Felah ile ilgili kardeşim soru sormuştu. Ona değindik. E, ezan sırasında ve kamet sırasında Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dendiğinde parmaklarla, baş parmaklarla gözleri öpmenin bidat olduğuna e, değindik. Ezan doğasındaki bazı sahih olmayan lafızlara değindik. Şimdi bugün başka namazla alakalı cemaate doğru giderken yapılması gereken bazı edep ve ahkama değineceğiz. Namaza giderken yapılan hatalardan bir tanesi de arkadaşlar hızlı bir şekilde koşarak hızlı adımlarla namaza gitmek. Özellikle de <gülüyor> özellikle de namaza kamet geldikten sonra namaz için kamet getirildikten sonra insanların sanki yüz metre koşusuna katılıyormuşçasına böyle hızlı bir şekilde koşarak ön safa imama o rakette yetişme gayretiyle caminin içinde gümbür gümbür hoşluklarını görüyorsunuz. Bu da büyük bir hata. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Hüleyra radıyallahu anh, rivayet ediyor bu hadisi. Bukhari'de bu hadis. اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاهُ وَعَلَيْكُمْ لِسَّك۪ينَةِ وَالْوَقَارِ Namaza geldiğinizde kameti duyu, duyduğunuz zaman namaza kamet getirildiğini işittiğiniz zaman namaza yürüyerek gelin.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 وَمَا فَاَتَكُمْ Kaçırdığınızı da ne yapın? mu Tamamlayın. Kaçırdığınız rekatlarda koşmadığınızdan dolayı, ağır bir şekilde, ağır başlı bir şekilde yürüdüğünüzden dolayı imama birinci rekatle yetişmediyseniz, ikinci rekatle yetişmiş olursunuz, ne yapacaksınız? Namazınızı tamamlayacaksınız. eksiniz tamamlayacaksınız. Dilmehli diyor ki, bir insan namaza geç gelirse eğer, İkinci rekatta yetiştin. Üçüncü rekatta yetiştin. Dördüncü rekatta yetiştin. Hangi rekatta yetişirsen o senin ilk rekatın oluyor. Yani raci olan görüş bu. Bunun aksini söyleyen fukaha da var. Ama raci olan görüş. Sen imamın üçüncü rekatta yetiştin. İmamın üçüncü rekatı. Ama senin i̇lk birinci rekatın. ilk rekatın. Buradaki takılmamız gereken adab namaza ağırbaşlı vakarla geliyor. Tabi bu ne zaman gerçekleşir? ezanı duymadan önce, yani namaz vakti girmeden önce hazırlığa başlarsak gerçekleşir. Hele bizim ülkelerde ezan okunup namaza hemen durulan arada bir mühlet süre vakit ayrılmayan ülkelerde namazdan 10 dakika önce, 15 dakika önce kişi kendini hazırlamalı abdest alarak nesvanı kullanarak güzel kokusunu sürünerek. Yani namazdaki huşunun namaz dışındaki hazırlıkla da bir alakası var arkadaşlar. Yani sen ezan okunurken hala bir şeylerle meşgulsen, bir şeyler yapmaya çalışıyorsan inan o namaza gittiğin zaman namazdan önce yapmış olduğun işi tamamlarsın o namazdan. Beyninde ona verirsin, bunları alırsın. onu tamamlarsın, otuşa basarsın değil mi? Bir de bakmışsın ki imam Selam vermiş, 4 rekat namaz bitmiş. Ve sen alacaklarını almışsın ve reçetlerini vermişsin. Bu da yanlış. Rivayette İzâ semehtumul ikâme kelimesi bize ne ifade ediyor? Özellikle ikâmet yani namaza kamet geldiğinde ne yapın? Namaza yürüyerek gelin. Sebep? Şayet. Sen namaza kamet geldikten sonra camide baktın ki kamet geldi. İmam Tekbir Allahu Ekber getirdi. Sen arkadan camiye girdin, kapıdan Başladın koşmaya. Önce namaza başlamış olan insanlarına yaptın, teşviş yaptın. Onları rahatsız ettin. Hele hele böyle caminin tabanı tahta olan, ahşap olan camilerde gümbür gümbür koşulduğu zaman, evet Ne kadar hoş bir manzara ortaya, ses ortaya çıktı. İkincisi, sen namaza koştuğun için nefes nefese kaldın, terledin. Allahu Ekber diye tekbir getirdin ama sen namazda ne yapıyorsun? Nefes toplamaya çalışıyorsun. Nefesinin normale dönmesini çalışıyorsun. Bundan uğraşacaksın? Namazda huşuyu yakalamakla mı? Namazda huşuyu yakalamakla mı uğraşacaksın? Takınılması gereken başka bir edep arkadaşlar. Namazı camide beklediğimiz sürece hatta bir rivayette namaz için abdest alıp yola çıktığımızda ne yapmamamız lazım? Parmaklarımızı birbirine keletlenmememiz, geçirmememiz lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rivayette <gülüyor> İlâ tavadda ahadukum lissalâ Bu da Ebu Hurayra rivayeti. Sizden birisi namaz için abdest alırsa <gülüyor> <gülüyor> Fela yüşebbekenne beyne asabi'ihî Parmaklarını birbirine ne yapmasın? Geçirmesin. Taburi rivayetin kayıt altına alan başka bir şey var. Bize belirtiyor. O da namaz için yola çıktığımızda, yürüdüğümüzde diyor ki, "Haleset mesela." Bu ilk rivayet Tabarani'sattan rivayet ediyor. Diyor ki, ikinci rivayette <gülüyor> Ka'b İbn Ucre, "Eğer tövbe edip, abdestini güzelleştirirsen, Abdestini aldığında, iyi bir şekilde abdest aldığında, sunma karaşta sonra namaza gitmek için evinden çıktığında, fala tuşabikenna beyne asabiyek. Ne yapma? parmaklarını birbirine geçirme. Tabi daha hususi daha kayıt altına alınmış başka bir rivayet var. Diyor ki, idakunta filmesit fala tuşabikenna rivayet ediyor ki. Eğer conta namazda, namazı beklerte olduğun namazı beklediğin sürece namazı beklediğin sürece sen namazdasın diyor Resulullah. Namazı beklediğin sürece sen namazdasın. Onun sevabını alıyorsun, onun ecrini alıyorsun. Ve bu sebeple ne yapma parmaklarını birbirine geçirme. Parmaklarını birbirine geçirme. O şekilde namazda beklediğimiz zaman, camide beklediğimiz zaman, hususiyetle yahut namaza çıkmak için evimizden çıktığımız zaman araca bindin böyle parmaklarını ne yapacaksın birbirine geçirmeyiz. Niye? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Neh yetmiş, yasaklamış. Namaz ile ilgili özellikle camilerde cemaatle ilgili. Camiye girildiğinde yapılan başka bir hata, ezan okunduktan sonra camiden çıkılması. Diyor ki, Ebu Huraira radıyallahu anh, rivayette Ebu Huraira radıyallan, "Annu raa'ajul an khraj min al-masjidi ba'da an azan al-muzin." ezan okuduğunda ve ezan bittikten sonra Ebu Huraira camiden çıkan bir adamı görüyor. فَقَالَ اَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمْ Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, bu hadisi İmam Mislim rivayet ediyor. Bu diyor, namaz, ezan, namaz için ezan okunduktan sonra çıkan var ya bu adam فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمْ Ebu Kasım'a, kim o Ebu'l Kasım? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptı? Diyor, i̇syan etti. Niye dilebihile bunun illetini araştırıyorlar? Diyor ki başka bir rivayette de Aleyhisselam diyor ki "İza ru'ye namaza başlandığında şeytan ve Şeytan arkasını döner ve yellene yellene ses çıkarak yellene yellene arkasını dönerek gider. Hatta la yesma'u ta ki Ebu Buhari'de ezanı duymamak için diyor bunu yapar. Şeytan bazı ilmeğin diyor ki, belki de diyor yani namazdan çıkan insan bu yapmış olduğu fiille kime benzemiş olur? Şeytan'a benzemiş olur. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Ezanını duyduktan sonra camide camiden çıkmamak lazım. Tabi zaruret hariç, zaruret üstesine. Said ibn-i Nusayyip diyor ki şöyle denirdi Said ibn-i tabiinden لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ اِلَّا أَحَدٌ يُرِدُ الرُّجُعَ اِلَيْهِ اَوْ مُنَافِقٍ Said-i bin Musayt diyor ki ezan okunduktan sonra namazdan namaza ezan okunduktan sonra camiden ancak şu iki kimse çıkar. ya namaza tekrardan geri dönmek için çıkan kimse abdest alacaktır dışarıda veyahut da tekrardan dönmek için yani bir ihtiyacını giderip hemen yetişecek ya da münafık olan kimse ya da münafık olan kimse. Yine rivayet var. Tabarani evsatta rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselam'a vesselam'a ref edilmiş merfubi rivayet. Diyor ki Nebi Aleyhisselam, La yasma'un nidaa' fi mescid Thumme yekrucu minhu illa lihace Thumme la yercu ileyhi illa münafık Ezan okunduktan sonra camiden ihtiyacı olmaksızın, herhangi bir ihtiyacı olmaksızın çıkan ve sonra camiye tekrardan dönmeyen ancak münafıktır diyor resim. Buna dikkat etmek lazım. Ama diyelim ki bir camiye girdiniz, ezan okundu, ezan bitti. Sonra ilerideki camiye gidip orada o namazı kılmak daha uygun gördünüz. Birisiyle buluşacaksınız. Zan bitmiş olmasına rağmen o camiden çıkıp diğer oradaki camideki namaza gitmenizde bir beyiz yok. Ama namaza girdiğin sonra çıktın ve hiçbir gerekçe şey yok. Bu nedir arkadaşlar münafıklık alametidir. Yapılan başka atalardan bir tanesi de arkadaşlar. İmam namaz için tekbir, namaza başlamak için tekbir getirdiğinde Allahu Ekber dediğinde bazı insanların arkada caminin bir köşesinde konuştuklarını aralarındaki bir meseleyi halletmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. İmam orada namaza başlamış. Bunlar burada ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Bir meseleyi halletmeye çalışıyorlar. Halbuki doğru olan nedir? Kişinin, imamla birlikte hemen namaza Doğması. Tabii bu şunu gerekli kılmaz. yani camide mubah olan, haram olmayan şeylerin konuşulmasının yasak olduğunu gerekli gerek kılmas. Nazlılar da zannediyor ki camide dünya ile alakalı hiçbir şey konuşulmaz. Evet, az olan camilerde Allah'ın zikri, Kur'an-ı Kerim, namazdır. ama bazıları da şöyle bir uydurma hadis zikrediyorlar. Diyorlar ki cami içinde diyor konuşmak ateşin odunları yediği gibi, ateşin odunları yakıp küle çevirdiği gibi cami içinde yapılan konuşma da insanın sevaplarını, hasenatını yer bitirir. Ondan dolayı sakın ha, camide ne yapmayın diyenler var. Olsun. Ama bizler biliyoruz ki Hadis Sahih Müslim'de sahabeler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la sabah namazını kıldıktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelere doğru döndüğünde sahabeler konuşurlarmış Medine'de. Cahiliye dönemini, döneminde yaptıkları bazı komik şeyleri kendi aralarında böyle hatırlarlarmış. Bunları konuşurlarmış. Bundan dolayı da gülerlermiş sahabeler. Tabii fazla namaz kılıyor sabah namazından sonra oturuluyor. Yine şimdi olmasını bekliyorlar. Yine şimdi o bekleyip oturdukları yerde zikrediyorlar. Ondan sonra bu vakitte hem Allah'ı zikrediyorlar hem de aralarında mubah olan bir şekilde, mubah bir kelam olan bir şekilde eski dönemdeki yaptıkları böyle kendilerini giderecek şeyler zikrediyorlar. ve görüyorlar. Ve Aleyhissalatu vesselam da bunlara tebessüm ediyor. Diyor ki Cabir bin Semura Semak ibn Hakk diyor ki Semak ibn Hakk radıyallahu anh Cabire soruyor. E kunta tujalisu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturur. Aynı mecliste bulunur muydun? Diyor ki sen Cabire bin Semura. Naam kesiran. Evet çokça otururdum. hep. Yani vaktimince onu onunla geçirdim. Kana la yaqumu min musallah allazi yusalli fihi's subha aw'l ghadata. Sabah namazını kıldı, yerden ayrılmazdı Aleyhisselam. Orada otururdu, orada beklerdi. Hatta tatluhal şems güneşte olanadık. Güneş doğana kadar. Bu da bir sünnettir, sanınca güneş doğana kadar sabah namazını kıldı, yerde beklemez. Ama tabi eğer imam ya da müezzin gelir. "Hacı abi, camiyi kapatıyoruz, çıkman gerek." derse o ayrı. Diyor ki: "Fe iza tala'at eş-şems, kama." Güneş doğulunda Aleyhisselam namazda kalkardı. وكانوا يتحدثون جابر sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselamla olan bu ilişkisini anlatıyor diyor ki vesabeler diyor konuşurlardı kendi aralarında في ve yahurduna fi emril cahiliye ve tahleduna miniki bazı konulardan bahsederlerdi fedahkun sahabeler mescit tenebarlarda gülerlerdi ve <gülüyor> tebessem <gülüyor> <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı böyle <gülüyor> tebessüm ederdi. Demek ki mesela mubah olan şeylerden bahsetmek nedir? Taizdir. Ama alım-satım, bir şeyler satmaya çalışmak, bir şeylerin bağlantısını yapmak, pazarlamasını yapmak bunların hepsi taiz olmayan davranışlar. Yahut namaz kılan insanlara teşviş varsa ya adam burada Kur'an okumaya çalışıyor. Burada kimler? Yüksek bir sesle kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bu bahar bah olsa bile. o husus da değil? Doğru değil. Kerih görülmüş çünkü diğer namaz kılan insanlara ne yapıyorsun? Eziyet veriyorsun. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselama refah ediyor bu hadisi. Diyor ki aleyhi vesselam Se konu fi ahiriz zaman kavmun yeclisune fil mesajid Helakan hilaka. Ahir zamanda allah Teala'nın mescitlerinde halkalar şeklinde oturmuş insanlar göreceksiniz. Camilerde halka okudurmuşlar. İmam-ı Umud-dünya Onların imamı başındaki sohbetin konusu ne? Dünya olacak. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Fela tucah'lisuhum Onlarla Oturmayın fakat o Allah'a hiçbir ihtiyacı yoktur. Allah Teala öyle kimselere ihtiyacı da yoktur. Allah Teala öyle kimselere ihtiyacı da yoktur. Bu hadisi İbn Hibban sahihinde rivayet ediyor. Taberani aynı şekilde Şeyh Albani silsile sahihada bu hadisi hasen olarak zikrediyor. İyi akşamlar merhabalar. Evet. Yapılan başka bir hata camiye girildiğinde İnsanların iki rekatta hiyyetul mescit kılmadan oturmaları. Başka bir hata insanların namazda boş bir arazide böyle çayırda namaz kılan kimse gibi önüne sütre almadan önüne bir sütre koymadan namaz kılması. Bu da hata. Yani i̇lim ehlinden bazıları namazda sütreye doğru namaz kılmayı kişinin kendisiyle secde edeceği yere bir sütre koyması hususunu bazı âlimler farz olarak görüyor. Vacip olarak görüyor. Nebi Aleyhisselatü da var rivayette buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ فَالْيُصَلِّ اِلَى سُطْرَ Farz olduğunu söyleyenler, sütrenin vacip olduğunu söyleyenler bu muhadis zikrediyorlar. Yüce Hz. Muhammed (s) eğer salat ayağınızın namaz kıldığında falı uceli ile sutra, bir sutraya doğru namaz kılsın. Ve yedunu minha ve bu sutraya yakın dursun. Yani adam namaza durmuş, 15 metre ilerisinde direk var. Zamanı ki o sutresi olma. Aldık bu meselede özellikle. Umdetül ahkam şerhinde, namazla ilgili hükümlerle. Ama cumhur, ilim ehlinin cumhuru, sütrenin, namazla sutre edinmenin farz olmadığını, sünnet olduğunu söylüyor. Nebi aleyhisselatü vesselam soruluyor rivayet müslimde. Su ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an sutretil musalli namaz kılan kimsenin sutresi nasıl olmalı? Diyor ki aleyhisselatü vesselam فقale مثle muahkharatir rahl. Atın ya da demenin, eğerinin arkasındaki Yüksek. yükseklik gibi. Yani ilim ehli bunu neyle tahdit edip neyle belirliyor? Bir zira. Yani sütrenin en azı ne kadar olmalı? Bir zira olmalı. Yani bir arşın parmak uçlarından bir sere kadar olan mesafeye biz ne diyoruz? Zira diyoruz. Rahiyyutul Mescid ise arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın camiye giren kimsenin oturmadan önce kılmakla emrettiği bir namaz. Bu namazın da hükmü bir kısım alimler tarafından faz olarak görülmüş. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ebu Katade Es-Sulemi diyor ki, Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal... اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن Sizden birisi camiye girdiğinde iki rekat namaz kılsın. قَبْلَا اَنْ يَجْلِسَ Neyden önce? Oturmadan önce. Yani camiye geldin, namazdan önce, namazdan sonra ve iki rekat namaz kılmadan oturdun. Ne yaptın? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehlini, hesanı çiğnemiş şey oldun. Ve fi rivaya Aleykum selamu aleykum Katad-ı Bir rivayette de bize Tahiyyetül mescid ile alakalı iki rekat mescid namazıyla alakalı şöyle bir ayrıntı naklediliyor. <�lük> Ebu Katad-ı caniye girdi sallallahu aleyhi ve selleme calisen Peygamber aleyhi sallallahu aleyhi ve ashabıyla oturmuş bu şekilde bulunuyorken Ebû Kâtâ'da geliyor camiye. Fecele semahum. Tabuk'ta da namaz kılmadan gelip oraya oturuyor. Ebû Kâtâ'da ne yaptı Radıyallahu anh? 2 rekat mescid namazını kılmadan oturdu. Peygamberimizin ashabıyla oturduğu yere gelerek oturdu. Faqale lehu ma men'aka ma men'aka en terka. Eليس أتصدك أيها أبو كعدة? İşin अहमiyetine önemine bakın. Aleyhsel es-eshabı ile konuşuyor. Sözünü bölerek, sözünü keserek Ebû Katâde'ye dönüp diyor ki: "Senin diyor iki rekat şeyi 2 rekat namaz kılmaktan alıkoyan şey nedir? Niye kılmadın?" Ebû Katâde diyor ki: "Ra'aytu sen ve Sen de oturuyordun. İnsanlarla oturuyordun. Sizlerle otururken buldum ben de geldim oturdum." Kale, diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَاِذَا دَخَلَا حَرُّكُمُ الْمَسْجِدُ فَلَا يَجْلِسِ Sizlerden birisi camiye girdiğinde, iki rekat kılmadan, ne yapmasın? Oturmasın. Şimdi size bir fıkıh sorusu. Diyelim ki, bir adam geldi, camiye girdi, iki rekat kılmadan oturdu. Nebi aleyhissalatü bu, nehyini, yasağını çiğnemiş oldu. Artık zaten yasak çiğnendi. Oturmaya devam etmeli mi? Yoksa bu adam kaldırılıp namaz kılmakla emredilmeli mi? İkincisi değil mi? Kalk, ikile namaz kıl. Şimdi bazı fukaha şunu Yani Madem bu adam bu yasayı çiğnedi, oturdu. Artık oturmaya yapsın? Devam etsin. Ama burada konuyla alakalı ne var? Hadis var. Artık bu hadis geldikten sonra su geldikten sonra toprağın artık bir değeri yok. Teemmüm alamayız. Yani hadis gelmiş. Hadis geldikten sonra artık aklın içtihadatına gerek yok. Aleyhisselam kaldırmış. Hatta Aleyhisselam hutbeleyken cuma hutbesindeyken insanlara hutbe verirken sahabelerden bir tanesi oturan bir tanesi ne yapıyor? kaldırıyor. Sözünü kesip kaldırıyor. Kalk diyor. Ebu Zer radıyallahu anh bir gün mescide giriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki reka'te reka'teyn İki reka't namaz kıldın mı ey Ebu Zer? Ve kâle la, hayır. Kâle, kum. Kum. Kalk. O iki rekatı şimdi kılgın. Yani hadis ilminin lezzetini almayan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin tadını almayan insanlara bu tür davranışlar ne geliyor böyle itici geliyor. Ya kardeşim şimdi yani böyle iki rekat namazmış, camiye gidince oturmuş. Bu da adam camiye gelmiş, uğraşmayın insanlarla diyen zavallılar var. Halbuki Nebi Aleyhisselatü bakın ashabıyla oturmuş. Bir hususta onlarla konuşuyor. Arkadan gelen birisi var ona soruyor kıldın mı? Kalk bir rekat namaz kıl. Bunların hepsi ne olduğunu gösteriyor. Demek ki bu husus önemli. Önemli bir konu. İnsanlar bunu yapmadılar. Öbürsünü yapmadılar. Diğerini uygulamadılar. Anlattığımız birçok zikrettiğimiz sünnetler terk edildi. Hatalar yapıldı. Bir de baktık ki İnsanlar namaza geliyor ve namaza gelirken birçok yasakları çiğneyerek geliyorlar. Sebebi cehalet. İbn-i Hibban diyor ki bu hadisi ikrettikten sonra Ebu Zar hadisini enne tahiyyetel mescidi la tefutu bil culus Mescid namazı oturduktan sonra ne yapmaz? Kaçırılmış olmaz. O hadisi diyor ki demek ki oturduğun zaman bile sonradan hatırlasan yahut şey bir bir uyarsa kalk hemen kıl. Evet. Diğer bir husus. Tabi bazıları soruyor hocam camiye girdik sabah namazı için. Ancak iki rekat sabah namazının sünnetini kılmak için bir vakit var. ''Tahiyyet-ül mescid mi kılalım, sabah namazının ilk iki rekat sünnetini mi kılalım?'' diyen bir kimseye ne dersiniz? Sünnetin üçüncü. Niyet aynı. Evet. İkisini birden aynı niyetle kılabilirsin deriz. Abdest namazı mı? <gülüyor> hele bir de abdestini ezan, yeni ezan, aldıysan, hele bir de yeni abdest aldıysan, abdest namazının da niyetini yaparsın. Etti üç niyet. Başka? Ezan, nakamet. Ezanla nakamet. Arasında da namaz var. Etti dört, dört, dört, dört yani. niyet. Bir iki rekatta dört tane niyet ederek, dört niyetin Allah'ın izniyle alırız. alırsın. Ama bir adam sadece sabah namazının ilk iki rekat sünnetini kıldıysa, kılmaya niyet ettiyse, niyet oysa, ve iki rekat namazı kılıp oturduysa, tahiyyetül mescit, yani mescit namazını kılmamış olur mu? Üstünden, düşer, ama Üstünden düşer. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki, iki rekat kılmadan, Oturmasın. Oturmasın. Yani bu ister iki rekat tahiyetül müslih olarak kıl ya da bunu ister iki rekat Sünnet. sabah namazı sünneti olarak kıl. Sen sabah namazın iki rekat sünnetini kıldığında ne yapmış oluyorsun? Zaten iki rekat namaz kılmış mı? Ondan sonra oturmuş oluyorsun. Bu sebeple bu yasak seni ne yapmıyor? Kapsamıyor. Camide gördüğümüz ve hala uygulanmaya devam edilen hatalardan bir tanesi de hele hele büyük camilerde müezzinlerin kametten önce, kamet getirmeden önce üç ihlas okuyup El Fatiha diye cemaate Fatiha okutmaları. Yani bu sadece bizim namazdan önce, sabah namazından önce vaktimiz var. Girdik, mescid namazını kıldık. Vaktimiz olduğu için diğerlerini ayrı ayrı bir üniyet yani sabah namazından önce iki rekat camiye gidip veya mesela diyelim evimizde evimizde <gülüyor> sabah namazının iki rekat sünnetini kıldık. Sonra camiye gittik. Camiye gir girmeden önce ne yaptık? Tayyitülmesin <gülüyor> namazını kıldık. Sonra vakit var. Kalktık abdest namazını kıldık. Olur Allah'ın izniyle. Ama ama nafile olarak, mutlak nafile olmaz. Yani sabah namazında mesela iki rekat kalkayım, mesela sünneti kıldık. Sabah namazının sünnetini kıldık. camide oturuyoruz. Beklerken iki rekat kalkayım, şurada bir namaz kılayım. Yani hiçbir sebep yok namaz için. Sebep derken, abdest almış olmak gibi, camiye girmiş olmak gibi bir sebep yok. İki rekat mutlak bir nafile kılmak olmaz. Nehi var. Az sonra gelecek o konu. Ama sebebe bağlı namazlar bir sebepten dolayı yapılan namazlar kılma müdür? Tabi az önce değindiğimiz bu müezzinin üç ihlas, bir Fatiha okuma meselesi sadece yani bizim dikkatimizi çeken bir mesele, bizim alimlerimizin dikkatini çeken mesele değil. Şeyh Cemalüddin Al-Kasimi, şanlı dimeşki Şamlı bir alim diyor ki Islahül-Mesajet adında bir kitap var onun. Mesajlarda yapılan hataların düzeltilmesi. Bundan yaklaşık 200 yıl önce yaşamış bir alim hemen hemen. 120 yıl. Diyor ki: Kura atı sonra te ikhlas, salahen kabla ikameti salah. Namaza Kamet gelmeden önce üç kere İhlas okumak, ilanen ve burada da anne ustu kâmu salah. Namaza az sonra Kamet gelecek ilanı için yapmak bid'a la asla lah. aslı olmayan bir bidattir aslı olmayan bir bidattir bunu diyen Cemalettin el-Kasimi yani Şamlı Dimeşkli bir alim yani ne Muhammed ne Abdülvehhab ne Binbaz ne Albani'nin sözü bu ki onlar da bunun bidat olduğunu söylüyorlar da Burada niye öyle ha diyor ki Cemalettin Kasim buna bir ihtiyaç bir hacet yoktur. Buna bir ihtiyaç bir hacet yoktur. Ya onun şeyden önce tilavet kametten önce bir Kur'an'dan bir ayet okumak aynı şekilde bunların hepsi bid'attir. Tabi bazıları da var. Ne yapıyor? Üç i̇flas okumuyor. El Fatiha diyor. Sonra kamete kalkıyor. bunlar hepsi Allah'ın dininde olmayan, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine öğretmediği hususlar. Evet. Diğer bir hata sabah namazıyla alakalı. Namaza kamet gelmiş. Sabah namazına. İmam namaza durmuş. Camiye o anda gelen arkadaşlardan bazıları ne yapıyor? Sünnet, Sünnet kılmaya çalışıyor. Araya sünneti sıkıştırmaya çalışıyor. Yani i̇mam orada namaza durmuş, Fatiha'ya başlamış, bizim cemaat arkada geç gelmiş, sünneti kılmaya çalışıyor. İmamı taa nerede yakalıyor? Yakalarsa? Son, Son rekatta, tahiyyatta yakalıyor. Yahut yakalayamıyor, yahut yakalıyor. An Malik ibn-i Buhayne enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ra'a diyor ki Malik ibn-i Buhayne Nebi Aleyhisselatü Vesselam وَقَدْ اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ يُسَلِّي رَكَعْتَيْنِ kamet geldikten sonra namaz kılan bir adam gördü. فَلَمَّنْ صَرَفَ Sallallahu اللّٰهُ Aleyhisselatü ve Vesselam Namaz bitince, namaz Aleyhisselatü bitirince لَا فَبِهِ İnsanlar etrafına toplandı Aleyhisselatü Vesselam. Ve وَقَالَ لَهُ رَسُولُ Pardon İnsanlar bu adamın etrafına toplanıyor. Ve kâleleû Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bu kamet geldikten sonra namaz kılan ve bugün hani gördüğümüz camilerde. Diyor ki As-sub-ha -er Sabah ne zamandan beri 4 veket oldu? As-sub-ha -er Sabah namazı 4 veket oldu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapıyor? Bu namaz kılan kimse değil Gelsin yani sabah namazını dört teket mi yaptı? Yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Doğru olan ne arkadaşlar? Doğru olan. Kişi camiye girdi. Sabah namazı için kamet geldi. Hemen imama uymaz. Sünneti ne zaman kılacağız? sabah namazının iki rekatlık sünnetini ne zaman kılacağız bu zamanı? Farzdan sonra da kılabiliriz. Yahut güneş doğduktan sonra duha vaktinde de kılabiliriz. Kays İbni Umar radıyallahu anh sahabeden diyor ki Ra'ani Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ana usalli rak'ateyil fecri ba'da salatil fecir. Nebi aleyhissalatu vesselam beni sabah namazından sonra, sabah namazının farzından sonra, iki rekat sabah namazının sünnetini kılarken gördü. Fekale, dedi ki, مَا هَاتَانِ الرَّكْعَةً Diyor ki, desen, nedir bu kıllığın iki rekat namazı? Çünkü sabah namazından sonra güneş dolu, bir mızıra miktar yükselinceye dek namaz yasak. Diyor ki, desen, مَا هَاتَانِ الرَّكْعَةً يَا قَيْسٍ Nedir bu iki rekat namazı ey Kays? <gülüyor> Kultu ya Resulallah lem ekun salleytu rakatayil fecri fehumâ hâtanî Ey Allah'ın Resulü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmış değildin. İşte bu iki rekatı ne yapıyorum? Sabahtan sonra kılıyorum. Başka bir rivayette başka bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kays'ın ki rivayette Kays'ın devletinde bir adam diye geliyor akli geliyor. Aleyhisselam diyor ki: Niye diyor bu iki rekat nedir? O da diyor ki bu iki rekat sabah namazından önce kılmadığın iki rekat. Rivayette diyor ki: "Kale feseketen Nebiyü aleyhi ve sellem." Nebi Aleyhisselam ne yaptı bunun üzerine? Sustu. Nebi Aleyhisselam'ın sukul etmesi nedir arkadaşlar? bir? Tastik, tasdiktir, ikrardır şayet yapılan şey yanlış olsaydı o yanlışı anında ne yapardı? Uyarır, düzeltirdi. Biz usulü bir kaydadan bahsetmiştik. La yacuzu te'hirul beyani en vaktil hacı. Bir şeyin açıklanması ihtiyaç duyulduğu vakitten ne yapılmaz? Te'hir edilmez. Yani burada yapılacak şey yapılan iki rekatlık namaz fiili. Sabah namazından sonra kılınan bu iki namaz. Yanlış olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu orada ne yapmazdı? Terk etmezdi. Bunu hemen o anda uyarırdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hırayra'nın nübiyat etmiş olduğu bir hadiste ne buyuruyor? Sahih hadiste. İdâ <Sessizlik> <Sessizlik> uqîmeti s-salâ felâ s-salâta illel mektûbe <Sessizlik> Namaza kamet geldiğinde قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه قم لتؤذن تؤذن يا رسول الله فلا صلاه artık namaz yoktur yoktur ille'l maktuba farz olanından hariç. of olacak olan fazla namaz var Bazı, ilimekte diyor ki yani namaz batıldır. sen imam Allahu ekber demiş kâmet geldikten sonra namaz farz namaz başlamış sen kenarda Nafile namaz kılarsan diyor ki aleyhisselatü vesselam فَلَا Namaz yoktur. Yani batıl din dinler var. Ancak yani namaza kametten önce başlamışsın ve namazı bitirmeye yakınsın. O zaman ilmehine diyor ki namazına devam et. Sabah namazı sünnetini kılıyorsun. Artık kamet geldiğinde son teşehhüttesin. Ettehiyyatı okuyorsun yani. Orada namazını bozma. Ama baktın ki, Allahu Ekber tekbir getirdin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber kamet getirmeye başladı. Burada namazı ne yapacaksın? Keseceksin. Namazı bırakacaksın. Nereye gideceksin? Farz namaza gideceksin. İkiye tamamlamak gerekiyor mu yoksa direkt birinci rekatta mı? Evet, namazı nasıl ikiye, ikiye tamamlamak? Nerede olursan ol. Namaz mesela diyelim, sen sabah namazının ilk rekat sünnetini kıl, ilk, sünnetinin ilk rekatını kılıyorsun. Rüküdeyken Subhane Rabbiyel Azim derken kamet geldi. Ne yapacaksın? Namazı bırakacaksın. Namazdan çıkacaksın. efendim İkinci rekatta olsun. İkinci rekattasın, ayaktasın, daha zammı sureyi okuyorsun. Çıkacaksın. Çünkü sen zammı sureyi okuyup, rükûyu yapıp, secdeyi yapana kadar Helalet Türkiye'de ne yaparsın? İmamız tekbirini değil ikrekatını kaçırırsın. <gülüyor> Kayseri'nin Ömer gibi radıyallahu anh gibi ne yapabilirsin? Namazın farzı kılındıktan sonra kalkıp kılmadığın iki rekat sünneti kılabilirsin. Arkadaşlar bakın cehalet ne kadar kötü bir şey. Yani insanlar özellikle pazar günleri görüyorum ben bunları. Niye? Çünkü pazar günü cemaati ayrı. Hafta işe, işe gidenler camiye gelmiyorlar genelde pazar günü, işte alışmadığı için haftanın diğer günlerinde koşa koşa camiye geliyor. Bir de bakıyor kamet gelmiş. Eşofmanlarıyla. Arkadaşımız camiye girmiş. Ne yapması lazım? İmam olmaması lazım? Ne yapıyor? Sünnet, sünneti, kılıyor. sünneti kılıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi çok açık. İlla u kıymetis falah fela salate illa il mektube. İmru Ne diyor bakın. Alhujjete inde tanazg-i sünne, iktilaf olduğunda insanlar birileri yap, caizdir. Birileri yapma caiz değildir dediğinde diyor ki İbn Abdulwahh, hujjet, delil, hakem kimdir? Sünnettir diyor. Hakem sünnet. Kimse ortaya artık o, o saatten sonra sünnet o, o, sünnetin hakemliği olduktan sonra aklını koyamaz kimse değil mi? Bana göre. Bize göre diyemez. Diyor ki i̇bn şimdi Abdulber. "Faman adla biha faqad falaha." Kim diyor sünnete? Varır sünneti alırsa fakat falaha. Ne demek falaha? <gülüyor> Kurtulmuştur. "O <gülüyor> taraket tenafful inda ikameti salah." ve tadarukaha ba'de qada'i'l fard aqrabu ila ittiba'i's sünne ve terku tanaf'u 'inda'l iqam indiqamati's salah ve tadarukaha ba'de qada'i'l fard aqrabu ila ittiba'i's sünne İbn AbdülBarr. Kıraat geldiğinde insanın nafile namazı terk edip çıkması ve farz namazından sonra onu kılması akrabu ila ittiba'i's sünnete daha yakındır. Yani görüyorsunuz damarlarında hadis nebi aleyhisselatü vesselamın hadisine saygı akan saygı dolaşan bir alim ancak böyle konuşur, değil mi? Çünkü konuyla ilgili hadis gelmiş, sünnet gelmiş diyor ki burada hüccet nedir? Sünnet. Sünnettir. Ama Allah'ın kelamının kadının kıymetini bilmeyen nebi aleyhisselatü vesselamın sünnetini takdir etmeyen, bilmeyen insanlar var ki bırakın böyle nafileliği keselim mi kesmeyelim mi meselelerde Allah'la ilgili onun isimleriyle sıfatlarıyla ilgili meselelerde öyle laflar ediyorlar ki insanın kanının donması mümkün değil. Yani. Donması mümkün değil. Geçen başından geçen bir olay bahsedeyim. ibret olur. Bir arkadaşla bir medreseye gittik. O medrese der ki, hoca Arkadaşa sordu, ben de meşgulüm, telefonla konuşuyorum. Elimizdeki arkadaş da Arap. Bu dedi, bu arkadaş kim? Sofi mi? Tasavvuf Erbağından, tasavvuf tarikatı mı? Arkadaş da, yok dedi, bu dedi, Medine'de okumuş. Se dedi, bu dedi, Selefi. Ben telefonla konuşuyorum, bir kulağım da onlarda. Telefon konuşması bitti, buyur kardeşim dedi. İşte Arapça konuşuyoruz. O da biraz Arapça konuşuyor. Hayırdır buyurun falan Dedi ya işte nasıl yani selefilik nedir bu? Hangi selefilikten filan? Dedim ya yani bu peygamber aleyhisselatü vesselamın ashabının peygamberden aldığı meşhur öncü alimlerin, ilk üç çağdaki tanınmış alimlerin söylediği akide denirsemek budur. Yani adam medresede hoca çocuklara Kur'an ezberletiyor. Söylediğim laflardan bir şey anlayamıyor ama. Niye? Çünkü bir altyapı da yok. Dedi, yani nasıl yani mesela? Dedim ki mesela biz iman ediyoruz, inanıyoruz ki Allahu Teala arşına istiva etmiştir. Çünkü Allah-u Teala siz daha hafızsınız. Çocuklara Kur'an yazıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde allah Teala arşına ne yaptı? İstiva, i̇stiva ya. etti. Dedi, allah Allah dedi ya. Nasıl olur böyle bir şey? Dedim ya ben allah Allah demem lazım. Yani. Sen nasıl incan ediyorsun bunu? allah Teala'nın yedi Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde böyle söylediğini zikrettim sana. Dedim, dediği gibi bırak, Kur'an-ı Kerim'deki yedi yeri. Kuran'la sünnette bine yakın ne var? Delil var, nas var. Dedim, okumuyor musun Tebaliqa suresinde? Göktekinin sizi yere geçirmesinden, başınıza taş emin misiniz? Tabii ben başladım allah Teala'nın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinden deliller zikretmeye. Aleyhissalatü bana güvenmiyor musunuz? Ben emin o Ben göktekinin eminiyim, güvendiği bir kimseyim. Hadisler. Dedim bu aynı zamanda Ebu Hanife'nin, İmam Bukhari'nin, Şafii'nin, Ahmet İbn Hamdil'in itikadılar falan. Ben karşıkini ikna etmek için gereken her şeyi naklettim. Yanında da avamdan bir vatandaş oturuyor. O da az çok Arapça biliyormuş. O de eğitim almış. Yani 45-50 yaşlarında birisi. Dedim yani bu, böyle, bu, bu mesele böyle bir mesele. Burada dedim yani buna teslim olmamız lazım. Ya dedi, olur mu dedi ya. Aklımızdan dedi, ölçmemiz lazım önce dedi bunu. Hani biz derslerde alıyoruz ya sohbetlerde. Matur edildik eşarıyla alırken. Diyoruz neden onlar 7 ya da 8 tane sıfatı ispat ederler? Tamam. Çünkü akılları... Bu senin sıfat 8 sıfatı kabul ettiği için derler ki akıl bunu kabul ediyor. Biz de bu sıfatları kabul ediyoruz. Dedim yani hangi aklınması? Yunan aklımı, Hint aklımı, Budist aklını? Ben dedim yani bu mesele bu şekilde akıl bakıl yok burada. Nasıl var? eden Allah bizim ona nasıl iman edeceğimizi de bizden daha iyi bilir. Bize bu şekilde kitap etmiş. Bu bizim ortaya çıkardığımız bir husus mesele değil. Ve oradaki Vatandaş dedi ki ya hele durun, tabi ben etişmem lazım, bir yere gitmem lazım. Dedim yani başka bir vakitte istiyorsanız oturalım, konuşalım. Hakkı beyan edelim. Ama şimdi kalkmam lazım. öbür oturan vatandaş, ya durun kafamız karıştı şimdi. Şu doğruyu öğrenelim, nedir meseledeki doğru? Tabi olayla ilgili ayetleri duyunca vatandaş, aam kafa kirlenmemiş, beyine henüz o aklın pisliklere bulaşmamış, Ayetleri duyunca, hadisleri duyunca, fıtratın bunu gerektirdiğini duyunca ne yaptı? Aha, evet, yani böyle bir şey olabilir. Anında şüpheye düştü. Evet yani. Ama öbürküsü ne yapmış? Akıl kirlenmiş. Kaçak var. Kur'an ve sünnetin yanında terazi olarak ne kullanıyor? Akıl kullanıyor. Hangi akıl? Yönet yani haklı, felsefezi. İşte buradan başlayarak arkadaşlar diğer meselelerde buna kıyas edebilirsiniz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın o kadar açık, o kadar salih sözleri varken bir de bakıyoruz ki insanlar onun tam aksini yapıyorlar. Bırakın insanların onun tam aksını yapmasını peygamberin söylediğini yapanları da ne yapıyorlar? Sanki din düşmanı. Peygamber'e muhalefet eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çiğneyen, onu sayıp say saymayan insanları ilan ediyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bu İbn Abdul Bedin dediği gibi hüccet olarak, terazi olarak, hakem olarak, sünnetin tayin edilmemesinden kaynaklıdır. Her meselede, her meselede hakem olan, terazi olan nedir? Allah'ın Kitabı ve Peygamberin sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'de duyduğum gibi, "İntanazatun fi şeyin, faruddu ilahi, la rasul". Bir şey de diyor. Ulaşmak. nizaya düştüğünüz zaman, anlaşmaya düştüğünüz zaman, bir şey, Arapçada nedir? Bu nekira. Ne demek nekira? Herhangi bir şey. Evet. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Evet. Herhangi bir, mesela de, ihtilafa düştüğünüz zaman, nizaya düştüğünüz zaman ne diyor Allah'a? Ferudduhu. Onu da götürün. Filallahi, Allah'a ve Resulihi. Adama ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun, diyor iyi de. Akıl kabul etmiyor. Onu kabul etmez senin aklın. Benim aklım kabul ediyor. Evet. Başka bir mesele az önceki konuyla alakalı sabah vakti girdiğinde biz buna ne diyoruz? Fecr, sadık. Yani imsak diyor. Namaz takvimlerde imsak deniyor. Bunun fıkıhtaki fıkıh literatüründeki ismi nedir? Tulu'u fecr. Sadık. Tulu Fecrin doğması, yani sadık olan fecrin doğması. Yani sabah namazı, vaktinin girdiği o vakit, imsak. Artık o vakitten sonra insan ne yapamaz? Nafile namaz, kılamaz. Ancak sebebe bağlı olan namazları kılabilir. diyor ki nevi rivayette Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi. Yani Yeser Mevla ibn-i Ömer. Ömer'in mevlası hizmetkarı Yasar. diyor ki Ra'an ibn Ömer ve ana usalli ba'de tuluhil fecri. Diyor sabah namazı vakti girdikten sonra İbni Ömer benim namaz kıldığımı gördü. Fekale ya Yasar, ey Yeser inne resulü bakın sahabe hemen Sahabe direkt hüccet, sünnet. Diyor ki, ey yesar İbn-i Ömer, diyor ki, ey yesar, inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca aleyna ve rahnu salli hâzî salâh. Nebi aleyhissalâtu bizim yanımıza çıka geldi ve bizim bu namazı kıldığımızı gördü. Fekâle, dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, liyuballig şâhidekum, şâhidukum gâibekum. Burada hazır olanınız, hazır olmayana tebliğ etsin, bildirsin, nakletsin. La تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ اِلَّا سَجْدَ دَيْنِ sonra, imsaktan sonra sadece ne kılın diyor a.s. İki rekat sünnet kılın. Sabah namazında sünneti. Hatta bununla ilgili olarak ilim şunu da diyor. Said ibn-i Rahimahullah bir adam görüyor. Sabah namazı vaktinin girmesinden sonra namaz kılan bir adam görüyor. Yani namaz kılıyor, uzunca kılıyor, rüküyü uzatıyor, secdeyi uzatıyor ama o vakitte yapmaması gereken bir namaz. Said i̇bn tabiinin büyüklerinden diyor ki ona namaz kılma. ne geliyor onu. Bu adam da biraz zeki. Diyor ki, Ya Aba Muhammed, yu'azzibu nillahü alessalâh. Yani Allah şimdi beni bu kıldığım namaz sebebiyle bana azap mı edecek? Yani ben sorumlu mu olacağım? Namaz kılıyorum yani. Birçok insanın verdiği cevap da bu değil mi? Cahilâhine cevap. Düşünün bak, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecede hususi bir ibadet yapmak yasaktır. Rivayet Müslim'de Ebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cuma gecesini ibadeti yapmayın? İbadete askılmayın. Gündüzünü de oruca has Bakın şimdi memlekete bu akşam, Perşembe geceleri yani yarınki gece Perşembe-i Cuma'ya gece camilerde nikah tazeleyen mi? Değil mi? İtikat tazeleyen mi? Yasinler okuyan mı? Evlerde toplarıp özel ibadetler yapıp Yasinler, Tebarekiler okuyan mı? Bunların hepsini görürsünüz. Bunlara dediğiniz zaman ya yapmayın. Verilecek aynı bu adamın verdiği cevabı benziyor. Ne dedi bu adam? Şey, saydım, be. Allah beni bu iki rekat kıldığım namazdan dolayı beni hesaba mı çekecek? Şimdi bunlar da diyor ki ya yapıyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz ki yani. Kötü bir şey yapıyor yapıyoruz da Allah bize bundan dolayı hesaba mı çekecek? Ne dedi Said benim sayip? Cevap Hı. olarak. Evet. Sen diyor, Allah sana bundan dolayı değil. <gülüyor> Resulullah'a muhalefet ettiğimden dolayı ne yapacak? Azam edecek, hesap edecek. Bir tarafta peygamberimiz böyle buyurmuş. Diğer tarafta Söyle. böyle kadar. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edelim. Subhanetullahi ve hamdik. Estağfurullah ve tuzulik.